Yüzün dökülmüş. Anlamadım ne dökülmüş? Yani suratı nasılmış? Moralim bozulmuş. Seni de soyup soğana çevirseler senin de moralin bozulur. Aa, yine mi kara gözüm? Ya sus böyle herkesin önünde söyleme bari. Kara gözüm, bunun utanılacak bir tarafı yok. Herkesin başına gelebilir. Böyle benimki gibi üç kere gelmez ama. Hep birini almazsan üç kere de gelir beş kere de gelir. Neyse olmuş da ölmüşe çare bulunmazmış. İstersen biraz alınacak tedbirlerden bahsedelim de bir daha böyle şeyler başına gelmesin. Konuş konuş. Benim konuşacak hiç yüzüm yok. Her önüne gelen polise inanmayacaksın efendim. Tövbe töbe. Senin ne dediğin kulağın duyuyor mu birader? Bak devamını dinle. Dinleyelim bakalım. İlkin kimliğini bir güzel bakacaksın. Sahte kimlik taşıyan bir hırsıza ait olabilir. Aynı şey doktor, müfettiş ve diğer meslekler içinde geçerli efendim. Fesubanallah. Sonra efendim cami avlusunda abdest alırken ceketinin üzerine bir ceket asılınca dikkat edeceksin. Allah Allah niye yahu? Çünkü kendi ceketini karıştırmak bahanesiyle senin ceketten bir şey araklayabilir. Bak bak daha neler duyacağız kim bilir. Öyle her kavgaya karışmayacaksın. Aa, yok her şeyi yaparım ama bunu yapamam. Ben kavga görünce dalarım ortaya. Bize kim var ona da karışma. Peki ama aklın cüzdanında olsun. Artık bundan sonra aklım hep orada. Kıyafetine pislik bulaştıran herkesin temizlemesine izin vermeyeceksin. Kim yaptıysa o temizleyecek tabi. Ben mi temizleyeceğim? Amaçları temizlemek olsa tamam Karagöz'üm. Amaçları fena. Başka türlü bir temizlik. Seni soyup soğana çevirecekler. Vay vay vay vay vay vay. vay, vay. Öyle seni her tanıdığını söyleyene inanmayacaksın. Sarılma, şakalaşma bahanesiyle paranı götürebilirler. Ona inanma, buna inanma. Ben kime inanacağım yahu? Ölçüp, tartıp inanacaksın Karagöz'üm. Ha, benim elimde kantar herkesi tartar öyle mi? Aynen öyle Karagöz'üm. Sonra... Ha, daha bitmedi mi yahu? Sabırlı ol Karagöz'üm. Şunu da söyleyeceğim. Az kal. Nakliye araçlarına dikkat edeceksin. Ha, nedenmiş o? Çünkü senin eşyanı yükledikten sonra verdiğin adrese götürmek yerine satabilirler efendim. Allah Allah bu ne be şimdi? Çantanı sırtında değil vücudunun ön tarafında taşıyacaksın. Yüklü miktarda parayla dolaşmayacaksın. Banka çıkışlarında paranı ortalıkta saymayacaksın. Yürürken kavga ederek sana yaklaşan, yardım isteyen şahıslardan uzak duracaksın. Şahıslar ısrarla üzerine geliyorsa cüzdanını muhafaza edeceksin. Dikkatini dağıtmayacaksın. Bu küçük tedbirleri alırsan inşallah zarara uğramazsın Karagöz'üm. Tedbir yapacağız diye sokakta korka korka yürüyeceğiz ha. İyi tamam kapatalım artık bu konuyu. Hatırladıkça beynim dönüyor. Eee kolay değil. Malcan'ın seymiş efendim. Hacıvat da Karagöz'ün baş belasıymış. Ben kapat dedikçe o atasözüyle süslüyor. Peki Karagöz'üm peki sinirlenme. Sevgili dinleyicilerimiz...